Fakat Rablerine karşı gelmekten sakınanlar için Allah katından bir konaklama yeri olarak içinde ebedi kalacakları içinden ırmaklar akan cennetler vardır. Allah katında olan şeyler iyiler için daha hayırlıdır.